İslam'dan hayata ölçüler devam ediyor. Evet değerli dinleyiciler yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren muhterem Nurettin Yıldız hocamla İslam'dan hayata ölçüleri konuşuyoruz peygamberlere imanı konuşuyoruz. Ee, ve bu ikinci bölümde biraz daha yakına gelerek e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimiz. Ee, onunla ilişkimizi konuşalım hocam isterseniz. İnşallah. Buraya da isterseniz şuradan gelelim. İlk Müslümanların Resulullah Efendimizle ilişkisi nasıldı? Yani bir peygamberin elinden tutmanın ilk örneklerini e, onlardan göreceğimize göre nasıl bir ilişki geliştirdiler? Sevgi, bağlılık, onunla uyum arz etme, hayatlarına taşıma noktasında şöyle birkaç e, değerlendirme, örnek e, Birinci bölümde konuşalım. şöyle demiştik hocam, yani peygamberler vakanın en ağır olduğu, olayın en vahim evet, olduğu evet, evet. zamanda... ...ve mekanda geliyorlar... Evet. Evet. ...resulullah... ...sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> efendimiz de... ...yani vahşetin... E, ...en kötü olduğu... ...zaman ve mekanda geldi... ...yani evet. çok ağır... ...şartlarda insanlığın... ...dibi vurduğu bir zamanda... E, ...insanlığın artık... E, ...hayattan nefret ettiği bir zamanda... ...sevgili peygamberimiz... Evet. ...sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak geldi... Onun muhatap olduğu insanlık, vahşeti... Şeyi ben çok hatırlarım hocam. Mehmet Akif'in sırtlanları geçmişti ee, evet. beşer yırtıcılıkta. E, güçsüz mü bir insan onu kardeşleri yerdi diye anlatıyor o toplumu. Aleyhi. Rahmetullahi aleyh. Şu anda biz e, o döneme baktığımızda vahşet diz boyu büyük bir e, uçurum var insanlık kendisini kaybetme. Kendisini yemeye başlamış. Evet. Mehmet Akif'in ilerisine gidelim. İnsan kendi kendini ısırmaya başlamış. Çocuğunu yiyor. Çocuğunu yiyor. Evet. Çocuğunu yiyor. Babalar. Daha ötesi, daha ötesi olmaz bunun evet, herhalde. Evet. Çocuk yiyor acıkınca. Evet, evet. Yani böyle bir vahşet var. Bu gerçek. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin geldiği dönemin evet. bu görüntüsü bizi şöyle bir sonuca götürüyor. İki boyutlu. Birincisi düşmanı da korkunç oldu. Evet. Yani karşı duruşlar basit bir karşı duruş olmadı Ya biz sana inanmıyoruz herkes işine gitsin demediler Demediler evet. Demediler. Nasıl e, düzeltebilirsin sen nasıl ıslah iddiasında bulunabilirsin diye işte bildiğimiz vahşi bir e, tepki gösterdiler Bu büyük bir gerçek İkinci büyük gerçek Gözleriyle o vahşeti yaşayan nesil Birisi bensiz kurtarayım diye geldiğinde de o vahşetin karşı tarafında duracak büyüklükte bir sadakat gösterdiler. Evet sadakat ilk vakıf. yani şimdi peygamberi e, Aleyhisselam normal şartlarda bulmuş olsalardı İsa Aleyhisselam'dan 15 sene sonra geldi mesela insanlıkta işte olsa bir peygamber iyi olur gibi bir havada olsaydı Tıpkı İsrailoğullarının ardarda gelen peygamberleri gibi evet. Mesela ölüyordu bir peygamber öbür gün bir peygamber geliyordu Musa Aleyhisselam vefat etti Yuş Aleyhisselam hemen peşinden geldi o evet. vefat etti Dolayısıyla bir özenti hasret aman gelsin bir peygamber diye bir şey yoktu ortada evet. e Mecbur geldi buyur abi ne istiyorsun gibi Baktı İsrail oğulları Ama insanlık Mekke'de de Roma'da da her yerde Çok ağır bir arayış içerisindeydi Aradığını bile bilmeyecek kadar Ağır bir arayış içerisindeydi Dolayısıyla e, Peygamberi karşısında bulan Ebu Bekirler Sofradan kalktıktan sonra bir muz bulan Zengin çocuğu gibi değildiler Evet Günlerce aç kalmış Ama bir muz bulmuş bir yerde Evet Öyle bir kuru ekmek bulmuş Hayır, Kuru ekmeği yine dişlemekte zorlanacak <gülüyor> değil <Yani gülüyor> evet. Bir de üstelik pasta bulduğunu düşünün Bir hafta hmm, aç kalmış evet, birisi bilirsin, Normal evet. bir ekmek bile e, değil Yani onu yemeye bile kıyamaz ya insan evet, Dursun evet. diye Hı -hı. E, Bu manzara çok önemli evet. Yani ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun Allah İlk Müslümanları kastediyoruz olsun. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i bu manzarayla karşıladılar. Onun için Ömer Bin Hattab radıyallahu anh'a nispet edilen bir söz var diyor ki cahiliye bataklığını bilmeyen İslam'ın kıymetini anlamaz diyor. Evet. Allahu Ekber. Bu sebep bunu biz çok basit bir örneklendirme yapmak istiyorum. Biz işte 50 yaşlarıyla oynayan nesiliz şimdi. Bizden önceki neslin çektiği Kur'an'ın e, ...zulmünün evet. görüldüğü... ...harflerinin yasaklandığı olayları... ...ben görmedim, siz de zannediyorum... ...ben de görmedim, görmediniz. evet... ...ama mesela babam... E, ...babamın emsalleri... E, ...çok kaliteli görmüşler... ...bu zulmün ne olduğunu, evet, fakirlik... Evet. ...ve benzeri sefaleti... ...sadece rahmete vesile olsun diye anıyorum... ...Menderes diye bir isim... ...gelip bu zulmü durduran isim olmuş... Evet. ...şimdi bizim yaşıtlarımız... ...değerlendirme yaparken... ...ya bir sürü de hatası var bu Menderes'in... ...abartmayın bunu diyoruz. Gibi diyoruz. Evet. Ama babama bakıyorum, o yaşıtlı... ...o cefendilere <gülüyor> bakıyorum... ...adını anamıyorlar menderes. In. Evet, söz söyletmezler. Bırak söyle, adını andırtmıyorlar evet, hocam. Evet, Neredeyse evet. Neredeyse yani velilik makamına... ...oturtacaklar. Evet. Biz yaşamadığımız olayların... ...düzelticisi... ...birisi olduğu için böyle bakıyoruz. Ama... Birileri Allah demek için Jandarma var mı yok mu diye teftiş yapıp Ondan sonra Allah diyebilirler Ezana evet. haset kaldılar Okuyun şey ezanınız serbestsiniz diyene de Öyle karşılıklı Herkes tabi Rabbine gitti Herkes Rabbinden hak ettiğini aldı Bizim kimseyi muhakeme etme hakkımız yok şu anda Ama bir benzetme yapmak evet, bakımından evet. Bunu söylüyorum yani Ashab-ı kiram peygamber aleyhisselam Efendimiz öyle bizim gibi mevlüt kandillerinde falan Anmadılar Evet ...her gün evlerinde bir peygamber doğdu... ...her gün öldü o peygamberde hasretiyle yaşadılar... Evet, ...gibi böyle... Evet. ...olağanüstü bir insanlık... ...kıstasıyla ölçülemeyecek kadar... ...yani mesela düşünebiliyor musun... sahabinin biri geliyor... Ee, ...diyor ki ya ee, ...çok mahzunum diyor... ...niye mahzunsun diyor... ...e şimdi diyor ya Resulallah, ...seninle beraberim çok mutluyum diyor... ...ölünce diyor... E, ...cennete gittik diyor... ...sen de gideceksin diyor... ...bize de söz verdin... ...biz de geldik cennete... ...e seninle beni aynı yere koymazlar, koymazlar ya... Ki. ...ben sensiz <gülüyor> ne yapacağım cennette diyor... Ya, evet. ...ben sensiz ne yapacağım diyor... ...ya hocam bu... ...buradayken şey hasret ya. başlamış değil yani, mi? Yani hem de ben cehenneme gireceğim... ...sen cennete... ...ben orada Öyle yaracağım değil... değil. Yani. ...yani inanıyor... ...cennette ayrı yerlerde olmak bile... ...cennette akşama kadar ayrı kalmaya tahammülü yok... Evet, evet. ...bu hasret... İşte bu bahsettiğimiz büyük e, vahim olayları yaşamış. Evet. Gözleriyle görmüş. Annesinin babasının belki de katili. Evet. Belki kardeşinin katili. Belki amcasının çocuklarıyla 20 sene savaşmış. Yılan nılan ne bulduysa yemiş içmiş. Alkol serbest. Bu hayattan cennet gibi bir hayata kavuşturmuş bir peygamberi. Sıradan bir peygamber gibi bile görmediler. Evet. Evet. Yani e, hiç e, unutmamamız gereken bir enteresan örnek. Bu örnekler realiter bir değerlendirme yapmak için. E, yani söylüyorum. ben bunu şunun içinde e, önemli buluyorum. Yani bugün Resulullah Efendimizle, Sallallahu Aleyhi ve sellemle ile ilişkilerimize bir kıstas vermesi yani Bizimle bununla, onları ölçmemiz yani gerekiyor. Ne, ne kadar oraya yakınızı konuşmak Tabii. bakımından çok önemli. Şimdi İbn Ömer, Abdullah İbn Ömer, ashab-ı Kiramın. İşte Ömer'in çocuğu, Hazreti Ömer kralında evet. alim alimlerinden biri. Evet. Ee, onun da oğlu var. Ee, onun oğlu, yani Ömer'in torunu, e, bir konuşma esnasında e, Abdullah ibn Ömer diyor ki, Rasulullah böyle demişti diyor. Evet. O da işte bilmişlik mi yapıyor diyelim? Dedem Ömer böyle demezdi diyor. <gülüyor> yani dedesi Ömer'den de bir nakil yap. Bir nakil Diyelim yapmayayım. ki bu beyazdır, o da turuncudur filan dedi. Neyse evet. böyle bir konu. Haç ile ilgili fetva üzerine konuşuyor evet. bu. Hocam o tartışmayı bırakıyor. Oradakilere diyor ki şahit olun diye ölünceye kadar bununla bir daha konuşmayacağım ben diyor. Allah Allah. Resulullah dedi dediğim yerde Ömer de dedi dedi diyor. Yani kendi babasına... Kim olursa olsun Resulullah'ın <gülüyor> yanında nasıl konuşursunuz siz? Evet. Bu çok evet. müthiş bir şey hocam. Müthiş bir şey. Yani evet. Abdullah ibn Amr var. E, genç sahabilerden o da. İşte ona diyorlar ki Resulullah'a tarif etsene bize. Nasıldı? Hı -hı. İşte Mısır'da yaşıyor. E, çok müthiş bir cevap veriyor. Diyor ki maalesef tarif edemem. Ben doyasıya hiç bakamadım ona diyor. Allah, Allah Öyle bir sevgi olmaz hocam ya. Yani sevdiğine insan bakar da hasret giderir. Değil mi? E ben, bakamadım ben bakamadım ki, bakamadım ki diyor. Yani anlamadım. edepten saygı. Sanki o bakınca böyle eskiyecek peygamberi gibi algılamış bunu. Evet. Bu müthiş bir şey. Bunun adını imandan başka hiçbir şeyle yorumlayamayız hocam. Evet, evet. Bunun adına iman diyeceğiz. Ve bu gerekçeyi oturtmak istiyorum hocam. Yani Kur'an onları boşuna övmüyor. ...bir defa hak ediyorlar bu övgüyü... ...sahabeyin Aa. ilk nesil... ...yani evet. onların övülmesi kadar haklı bir şey yok... ...çünkü Allah şahit sadakatlarına... Evet, ...temizlikle... Evet. ...onca kırdıkları çanak çömleğe rağmen ama... Evet. ...bir sürü hataları da var... Yani ...hatasız insan olmaz, olmaz ama... ama. Evet. ...Müslüman olduktan sonra da hata yapmıştık ama... Da var. ...genel bakış itibariyle... ...müthiş bir sadakat, müthiş teslimiyet... ...onlardan da sabah namazı kaçıran oldu... Muhakkak, ya, onlardan yani. da şaşırıp içki içen oldu Peygamber'in sağlığını ya, Tabii ya, Gelmiş bir zina eden olmuş zina, değil eden mi? Oldu. zina eden olmuş Aralarında kavga ettiler Peygamber'in bulunduğu mescitte kavga ettiler evet. Ama bir farklı Siz ne yapıyorsunuz deyince her şey bitti, her şey bitti. Yağdı yağmur Islandı her şey gibi oldu evet, Uyarı evet. yetti onlar için evet. Ama Allah şahit Peygamber'i memnun Bunlar iyi bir Müslüman Burada çok önemli bir çizginin e, görülmesi gerekiyor. Ashab-ı kiram kötüyü yaşadılar. iyi'nin kıymetini bildiler. Evet. Zengin çocuğu olarak mal sahibi olmadılar. Evet. Sefaletten sonra fabrikaları oldu. Kıymet bildiler. Biz şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Doğduk kulağımızda ezan vardı. Ezan var. Evet. E, üç, sünnet edildi. Kur'anlar okundu. Evet. Yani babamız akşam Yasin okuyarak yattı. Annemizin saçını görmedik çoğumuz. Evet. Çoğumuz anamızın saçı ne renktir bilmeden anamızı belki mezara gönderdik. Evet. Böyle bir Müslüman ortamda yaşadığımız için yani İslam'dan tavizin bizce çok olağanüstü ölümcül bir tehlikesi olmuyor. Evet. Çok kıymetli bir şey müzede beklesin gibi bekletiyoruz. Evet. Halbuki ashab-ı kiram aylarca aç kaldıktan sonra Buldukları bir muz gibi bir ekmek parçası gibi peygamberine sarıldılar. Şüphesiz biz de şimdi illa peygamberi bir elli sene kaybedelim de sonra yeniden bulalım. O anlamda bulalım. söylemiyorsun. Evet. O söylemiyorum. Evet. Böyle bir temennide bulunmak batıl bir şey. Ama gerekçeyi de bilmek lazım. Demek ki tıpkı onlar... Mesela Ebu Cehiller bildiğimiz Ebu Lehepler işte neyle sınandılar? Ya dedelerimizin dinini bırakacağız yetim bir çocuğa uydu diyecekler. Yani ağalık kültürü perişan etti onları. Evet. Demek ki onların sınanacağı kaypak zemin oymuş. Evet. Biz de nimet nankör olup olmayacağımız hazır bulduk diye bunu tepip tepmeyeceğimizi görmek istiyor allah Teala evet. demek. Öyle Böylesine, bir imtihan veriyor. Yani onların da... E, ...imtihanı 90 soruluk bir imtihandı... ...bizim imtihanımız da 90 evet. soruluk... ...bize A-B seçeneklerini... ...farklı dizmişler, onlara farklı dizmişler... Aynı, evet. ...yoksa allah Teala'nın... ...imtihanında bir farklılık yok... Yani evet. ...adaleti tam allah Teala'nın... ...tam adil bir şekilde... ...imtihanını yapıyor... ...ama biz... E, ...mesela Ebu Cehil... E, ...bir mantığıyla... ...baktığımızda... ...kendine göre Yahu niye bu yetim çocuğa uyuyayım ben diye... Hı -hı. Düşünüyor ee, işte geleneğim var diyor İbrahim evet. Aleyhisselam benim dedem diyor İbrahim benim dedem ben dedemden kaldı Diye iftira ediyor Kabe'ye de sahip çıkıyorlar çünkü evet. Yani çok defalarca konuştuk Ebu Cehil Allah düşmanı birisi değil evet. Ama Zevkine göre bir Allah istiyor evet. Her şeye karışmayan bir Allah istiyor evet. Yoksa yaratanın Allah olduğunu biliyor Biliyor yani. evet. Dirilmeye de bir miktar inanıyorlar ama evet. Kureyşliler olarak bize bir şey yapmaz melekler diyor. Evet. Yahudi'deki evet. biz iyiyiz. Mantığı Bizi var Bizi korur. Evet. Onun evet. için mesela. Özel muamele. Mekke'de mücadele 13 sene sürdü. Evet. Gene teslim olmadılar. 15. senede Ebu Cehil öldü gitti Bedir'de. Dışarıda Mekkeli olmayanlar daha çabuk Müslüman oldular. Daha evet. çok kıymet bildiler bu sefer. Mesela Medine'de İslam birdenbire yayıldı. Evet. Musab'ın yaktığı meşalenin peşinden koşarak gitti insanlar. Evet. Ayet-i Celile وَرَيْتَ النَّاسِ يَدُخُلُونَ ف۪ي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَا Kitlesel hareket başladı. Doğru. Fevç fevç. Böyle... Yani kitle, kitle, geliyor. kitle kitle geliyor insanlar evet. geliyorlar. Halbuki ee, üç yıl efendim sallallahu aleyhi ve sellem Erkam'da, darul Erkam'da kalıyordu. Bir kişi ya gelir ya gelmez. Mesela Ömer için dualar etti. Ya altı yılda mı kırk kişiye ulaşmış diye bir şey yok mu? Ya yani. o rakamda netlik evet, yok hocam. Evet. Bunlar tarihi bilgiler. Hadis evet, bilgileri evet, doğru, değil. Doğru. Yani Farklı rivayetler. Genelde İbn-i Asakir'in e, tarihinden nakledildiği için evet. muhaddisler arasında çok ciddi bilgi kabul ettim ama en az üç sene kırkı bulmadılar. Doğru, evet. kırkı bulmadılar. En basit hocam yani 20. senede Kur'an-ı Kerim kitle kitle İslam'dan söz ediyor. Efendimiz ise 2. senesinde ya Rabbi ömrü bana nasip etti. Evet. bir kişiye muhtaç. Ha. Bir kişiye ben muhtaç. Onu iki ömerden biri Müslüman Öyle. olsa. Evet. İki ömerden biri, biri yani iki ömerden biri. Yani bir kişiye muhtaç yani bir kişi gelse, hı hı güçlensem hı hı. Evet. diye düşünüyor. Ee, şimdi bu kadar yoğun bir ...stres altında... ...Peygamber Aleyhisselam Efendimiz... ...mücadele etti... ...Elhamdülillah Allah yardım etti... ...23 senede... ...devlet kuruldu... ...medeniyet oluştu... ...düşmanlar ele tek çekip gittiler... E, ...Arap Yarımadası şaka bir rakam değil... ...İslama teslim oldu... ...bir kıta kadar bir yer yani... ...Arap evet, Yarımadası... Evet. E, ...diğer o zamanın... E, ...büyük devletleri diyelim... Artık üçüncü bir güç olarak yani evet. İslam'ı 23 senede hocam bunun kamuoyu bu dünyada bile hala oluşturulamıyor. Yani, evet. 23 yılda kamuoyu bile oluşturulamıyor. O zaman da yani süper güç anlamındaki bu Bizans'a mektup gönderilmiş. Mektup gönderilmiş. Bütün süper İslam güçlere. kurtul diye. Evet. Bütün yani, güçler yani. Bütün, bütün süper, gü süper güçler. Üç, üç süper güç Mısır, İran, Mısır İran ve, ve Bizans'a Bizans gönderiliyor. Şimdi hocam burada ...konumuza tekrar dönecek olursak... ...yani ashab-ı kiramın... ...Allah onlardan razı olsun... ...ilk mübarek neslin... E, ...elbette karakterleri... E, ...işte insani kimlikleri... ...vesaire faziletleri... ...bunları tek tek e, saymaya gerek yok... ...ama temelde... E, ...kıymet bilmelerini... ...zorunlu hale getiren... ...bir yaşam tarzı var... ...bu sebeple... E, sahabe sonrasındaki yetiştirilen tarzlarda Ashab-ı Kiram'ın ilk hayatı Kur'an öğretilir gibi öğretilir diye kural var. Evet. Ashab-ı Kiram'ın hayatı. Yani, Niye? Çünkü onlar zaten Kur'an'la dolmuşlar. Yani şimdi hep Ashab-ı Kiram'ın sabaha kadar namaz kılışını anlatıyorsun. Evet. E, ama insanlar böyle olamıyorlar. Evet. İyi anlatıyorsun ama iyinin oluşma sürecini de anlatmak lazım Bir ekmeğin kırındaki evet. şeklinden önce Buğdayını da bilmek lazım Bu buğday nasıl evet, yetişiyor evet. O yüzden ben müsaade ederseniz Yayın Evi değil ama kitap ismi zikredeceğim Kandehlevi'nin Hayat-ı Sahabesi hı hı, evet. Hayatta bir defa okunmalı hocam Çok ya. doğru, çok doğru bir defa. Hatta böyle gruplar halinde değil e, Tek mi? okunduğunda bunaltıcı olabilir Çok hadis evet, Bilgisi evet. var yani akıl durduracak şeyler var evet. ee, Burada tabi ismini zikrettik ee, Buhari gibi sahih bir kitap değildir evet. Yani içinde bazı zayıf rivayetler var Ama bir Allah dostu insan evet. Bir ömür evet. verip toplamış bu bilgileri Şu anda bilgisayar çağında bile yapılması zor olacak evet. 100 küsür sene evet. önce yapılmış evet. bir kitap evet. Yani bugün biz ashab-ı neydi ne oldular evet. Sorusuna samimi cevaplar arıyorsak hayat-ı sahabe kütüphanemizde de olmalı. Evet. Şöyle bir 10 senelik zaman diliminde not tutarak okunmalı hocam. Evet çok güzel. Hocam ben de böyle ashabın Resulullah Efendimiz'le ilişkisinin 3 maddede şey yaparım. Sevmek, öğrenmek, yaşamak diye. Evet. Siz o çetin imtihanı anlattınız. Şimdi oradan baktığımızda Hani bugün zaman zaman sünnet üzerine tartışmalar oluyor. Yani ya da Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin misyonu bize uzanan misyonu yani o zamandaki misyonu orada kalıyor mu? Bütün insanlık tarihi kıyamete kadar o misyon devam ediyor mu? Yani bu bazen İslami muhit diyebileceğimiz veya ilahiyat muhitleri diyebileceğimiz yerlerde de oluyor. Biraz müsteşrik etkisi de söz konusu. Ya biraz bunu değerlendirsek diyorum. Yani bu tartışmalara ne demeli? Yani sünnet sorgulamaları diye tırnak içinde bir takım şeyler geliştiriliyor. Resulullah Efendimizin misyonunun tarihselliği gibi bazı ifadeler eee piyasaya sürülüyor. Onları değerlendirelim. Konuyu anladığım kadarıyla bitiremeyeceğiz. Ben biraz daha Resulullah Efendimiz'le Bilmiyorum ilişkimizin yani bugün bize hayatımıza nasıl yansıyacağı üzerinde bir sonraki programda i̇nşallah. inşallah duralım. Şimdi öbür konuyu bir şöyle değerlendirelim istiyoruz. İlahiyat Fakültesi'nde okuyan bir e, benim ilgilendiğim bir öğrenci geldi. Öğle namazı kılacaktık Sünnet Ben Kamet yapayım dedi Dedim ki sünnet kılmayacağız mı Ya hocam dedi Bizde bir hoca dedi ki e, Peygamberin arkadaşları Ashab-ı kiram değil evet. Peygamberin arkadaşları boş insanlardılar. Onları Hadi sünnetle abi. vaktini doldurdu Namaz farzından ibarettir dedi Dedim sende biraz akıl olsa Kahmetin de boş iş olduğunu anlardın Dedim <gülüyor> <gülüyor> Kâhmet o sünnetten daha basit bir sünnet <gülüyor> Sen Yavrum dedim bunu söylediğinde hocan Sen hiç mi kalbinde bir hareketler mi olmadı Allah Allah. E Akılcı evet. akıllı buldun bunu dedi Evet Ha, o zaman sen mutezile hareketinin etkisindesin demek ki dedim. Çok üzüldüm hocam. Evet, evet. O öğrenci daha sonra benimle bir daha görüşmek istemedi. Şimdi bir yerde bir müftülük yapıyormuş. Duyuyorum bu tip fetvalarını. Allah Böyle Allah. dev Allah. keşifler. Allah. Şimdi maalesef hocam e, dedik ki şeytan dışarıdan çalışıyor ama içeride adamı var. Evet. İçeride adamı var. Bir Müslümanın Sünnet, farz, vacif Şunları bir kenara bırakalım Evet. Yani bu ifadeleri ya, Şimdi bu bir evet. dakikalık Bir sözüm için bir kenara bırakalım evet. Cennet 5-10 çeşittir 21. asırdakilerin e, Çamlıca tarafında bir cenneti olacak Denizin arka tarafında Öbürler bu tarafta olacak Bu sözü kimse kabul ediyor mu? Yani Cennet tabii cennet Allah'ın evet, bir cenneti var ki, evet. İnkar eden inkar ediyor zaten evet. Dolayısıyla cennet Dağın eteğindeki filan yer Dağın yamacı Dağın arkası Kuzey'e bakan Güney'e bakan Cennet diye bir cennet yok, yok Cennet evet. bir tane İnsan aklı nasıl kabul ediyor ki Ebu Bekir'in yaptığı ibadetlerin Bir kısmı bana yok Ama evet. Ebu Bekir'le cennet aynı Değil mi? Evet Burada aklın Ebu durması Bekir lazım Ebu Bekir de cennete girecek Bende ama Onun e, hayatının bir kısmı bende yok Yani sünnet dediğimiz Ebu Bekir'de bizim fantazi gördüğümüz şeyler Evet. ...Ömer'de fantazi gördüğümüz şeyler... Evet. Ya ...onlar olması da olur o... ...bir kere daha bir fazladan bir atlet giymiş gibi gördük onu biz... Evet. ...e peki... ...hani bizim e, imanımız... ...hani bizim cennet aynıydı... E, ...Allah Teala peygamberini... ...çağlara göre değişen bir mantıkla mı gönderdi... ...evet peygamber aleyhisselamın üzerindeki... ...gömlek... ...onun coğrafyasında sıcak bir iklimde giyilme şartlarına uygun olabilir... Antarktika'da bir yerde gömlek giyen bir Müslüman da yünden başka bir şey giyse, evet, evet. o, o ayrıca olabilir. Ama kulluk dediğimiz cennete girme şartları için belirlenmiş standartlar ki bunun kimine sünnet diyorsun, kimine vacip, kimine farz diyoruz, net ismi ne olursa olsun. Nasıl Ebu Bekir'in kalitesiyle bizim kalitemizin farklı olmasını doğal kabul ediyoruz, cennet aynı olmak şartıyla. Evet. E bunu kul yapar mı ki Allah yapsın? Değil mi? Evet. Bir baba çocuklarına yapar mı bunu Bir şirket elemanlarına Bunu yapar, yapar mı? mı ki evet. Bir öğretmen talebelerine böyle yapar mı Ön sıradakiler e, Size kolay sorular soruyorum Arkadakiler siz daha değişik cevap Böyle bir imtihan olur mu bir sınıfta evet. Biz aynı sınıfız İnsanlık sınıfındayız İman ve küfür diye iki cephemiz var ee, küfür tarafında kalanlara zaten imtihan yok iman tarafında kalanlara yani Ebu Bekir'in e, ne kadar boş vakti vardı onu doldurmak için Peygamber Aleyhisselam bol bol sünnet kılın dedi biz bilgisayarla çok meşgul olacağımız için akşama kadar sizin de internette yaptığınız eğlenceler sünnet yerine sayılsın mı diyecek ben şöyle derim hocam yani ahirette Hazreti Ebu Bekir'i tartacak teraziyle bizi tartacak terazi birbirinden farklı olmayacak Evet, Değil ama mi? bu sözde <gülüyor> sanki biz özel bir basküle gireceğimiz gibi bir sonuç çıkıyor. Hayır hayır aynı aynı ee, aynı terazide tartışı tartılacağız yani, anlamında. Sünnetin mi? önemi olmaz diye diyenler ki, için evet. sanki basküle ayrı olacak yani <gülüyor> evet. e, siz yer çekimi farklı bir yerde tartılıyorsunuz kilonuz <gülüyor> bunun. E, hainlik, satılmışlık gibi kelimeleri kullanmak istemiyorum Buna evet. büyük iddialar Nedir oradaki psikoloji e, hocam? Hocam e, şeytanın içerideki adamını kullanma hastalığı bu işte evet. Meşhur olmak istiyor evet. Dini aklınca kolaylaştırmak istiyor evet. Ve en büyük sıkıntı Dinin bir bölümünü abartıp Mesela ilim, bilim işte Allah kaleme yemin ediyor biz doktora tezi yazdık filan evet. Bu bölümünü alıyor Evet. Diğer bölümünü teğet geçiyor Halbuki din blok halinde Anlaşılmalı evet. Baştan sona aynı dini Müslüman e, Yaşamalı Bu hususta Bizim yani dua etmek Hayırlarını murad etmek Vazifemiz çünkü Mesela ilim, Buradan birkaç kelimeyle Bu düşüncede olanlara da Bir uyarıda bulunarak e, Yani bu bölümü de Tamamlamak durumundayız hocam Son e, sözlerinizi Şimdi bir defa bu iddialardakilerin nasihat dinleme imkanı yok hocam. Çünkü çok şey biliyorlar onlar. Çok, çok şey bildiklerini kabul ediyorlar. Ama e, ben yine... Bir, ya gene de belki bunların da bir, bir ilayet ahiret fakültesinde, hassasiyeti yani, vardır hocam. Onu özellikle söylüyorum. Evet. İlayet Fakültesi'nde konuşurken böyle bir soru geldi. Evet. E, hocaları da orada oturuyorlardı. Tabii nezakete aykırı bir cevap vermek uygun olmadı. Öğrenci dedi ki peki e, gerçeği nasıl ayrıt edeceğiz Dedi Evet. Ben de dedim ki çok kolay Kardeşim dedim sabah namazına en yakın Camiye gidersin e, Sabah namazında e, Kimi gördüysen Onun söylediği daha Allah'a yakın bir sözdür Merak etme dedim <gülüyor> yani, evet. bu Bekir Ümmetinden maaş uyuyorsun var. Camiye giderken yani, İhya-i ulumi dini evet. parasız yazdı gazali Evet ...yazdığı kitabını Allah için dağıtan... ...talebelerini hediye eden hoca da... ...ihlas gazaleye yakın demektir... Güzel. ...parayla ve sabah ile ...her türlü ölçümü yapabilirsin... ...bana sormana gerek yok evet. dedim... ...Allah'tan kimseyi de rahatsız etmeden... Evet, ...çıktık oradan... Hocam, ...Allah razı olsun... Amin ...değerli dinleyiciler... ...İslam'dan Hayata Ölçüler... ...programımızın sonuna geldik... ...muhterem Nurettin Yıldız hocamla... ...Ahmet Taş Getiren bendeniz... Haftada bir huzurlarınızda oluyoruz. Yeniden buluşmak dileğiyle hayırlı günler diliyorum efendim.